Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kız çocuğuyla Alakalı Bir hatırasını anlatıyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Kızı olan Zeynep'in Ümame isimli bir kızı vardı diyor. Ümame Yani Efendimizin Damadından olan Zeynep isimli kızından olan torunu Ümame 3-4 yaşlarındayken zaten vefat etti. Yaşamadı. Torunları da yaşamadı aleyhisselam efendimizin. Diyor ki Ebu Katade radıyallahu an Ben Resulullah'ı gördüğümde diyor. Mescide Ümame kızından olan torunu kız çocuğu omuzunda gelirdi diyor. Onu omuzuna böyle bindirirdi. Mescide gelir namaz kılardı. Rüküye gideceği zaman torununu omuzundan alır, yere koyar, rüküye gider, secdeye gider, secdeden kalkarken de, çökler kızını alır, torununu alır, omuzuna koyar, ayakta Fatiha'yı öyle okurdu, diyor. Namaz esnasında. Bunu da, özellikle neden yapıyormuş? Erkek torunu daha cazip görür. Erkek çocuğu kucağına ama kız çocuğunu kucağına almayan kaba, cahil bir millete karşı, kız çocuğunu da, hatta ve hatta biraz daha Anadoluca olsun bu, el alemin damadından olmuş çocuğunu. El alemin damadından. Yani kızını satmış bir damat, damadın çocuğu. Kendi torunu da değil. Başkasının çocuğunu kucağına almıyor. Namaz kılarken Rabbinin huzuruna dikileceğinde Omuzunda tutuyor çocuğu Kız çocuğu ve kızının çocuğu Çocuk rüküde düşer diye onu yere koyuyor Rükü yapıyor Secde yapıyor Kalkarken Nasıl olsa çocuk orada oturuyor demiyor Oyunu bozulmasın çocuğun diye Onu tekrar omuzuna alıyor Bu kim? Kim bunu yapıyor? Kız çocuğu büyütene cennet vaadeden eden Resulullah bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ona inen Kur'an, müşrikleri ederken, müşrik tiplemesi çizerken, kız çocuğun oldu dendiğinde, yüzünün rengi değişir onların Allah diyor. Allah diyor bunu hadi gözün aydın kızın oldu diyemezsin bir kafire kızınız oldu maalesef dersin mümin ise ne mutlu kızın oldu bir kızın daha olsa cennettesin denecek adamdır mümin çünkü onun peygamberi müşriklerin gözüne baka baka Cahiliyeden gelmiş bir nesli eğitmek için Kızından olma kız torununu Ümameyi Cennet kuşunu Omuzuna alıp Rabbinin huzuruna Sanki sarığını sarmış cübbenisini giymiş Mihraba geçen bir imam gibi Kız torununu Omuzuna alıp Onunla beraber Allah'ın huzuruna duran Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz elhamdülillah bu peygamberin ümmetinden bir kadın erkekler şöyle yaptı böyle yaptı diye feminist olur mu kıyamete kadar yaşayacak olsa bile filanca köydeki ahan, amcan dayın zalim olabilir iman ettiğin peygamberine bak sen İman ettiğin peygamberin ümamesini omuzuna alıp Rabbinin huzuruna çıkan peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem.